وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نفسه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مستمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم مع مالكم ويعفر ما لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أستقل حديث كتاب الله ve sallan haddi hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umur muhtesatuhâ ve kullu muhtesatin bidâa ve kullu bidâatın dalâle ve kullu dalâletin fîn Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Gel binayı mı yapıyordur? Evet, amelin imandan olmadığını ya da amel-iman ilişkisi meselesinde bazı şüpheler var. Bunu amelin imandan olmadığını söyleyenlerin şüpheleri. Bu getirdikleri şüphelere cevap bağımında e, bazı şeyler söyleyelim. Şimdi amel-imandan bir mü? Delil Bakar hücresinde Allah'ın imanı zahir edecek değildir Peki Yüce Allah Şimdi şüphe edenler Diyor ki Amel başka şeydir diyor İman başka şeydir birbirinden ayrıdır Bunu da Yüce Allah Bak şöyle buyurmuştur. İnne'llezina amenu ve amilus salihati İman edenler ve salih amel işleyenler. Bak inne'llezina amenu iman edenler ve amilus salihat ve salih amel işleyenler. Bak diyor ki ve amilus salihat ve vav atıf olarak gelmiş ve burada iki val birbirini birine ayırmış. Dolayısıyla iman ve Salih amca bak burada amel farklı şeymiş. O birbirinden ayrılmamış. Amel ile iman aynı burada ayrı diyor işte. Al sana ayet diyor. Hadis şey al sana delil diyor. Dolayısıyla amel imandan değil diyor. Allah gülüyor. Bu delile dayanarak. Bakar 100 suresinde. Şimdi bu bir şüphe. Biz bu şüpheyi çürüteceğiz. Ayrı konu ama burada tabi nasıl ne bilginiz ne onu tartmak için söyleyeyim. Yani bildiğiniz bir şey var mı bu konuda diye. Şimdi onlar diyor ki Yüce Allah Kur'an'da birçok yerde amel ile imanın arasını ayırmış. Ve bunları ayrı ayrı zikretmiş. Bu durumda amel ile iman ayrı şeyler olduğunu ve amelinde imandan olmadığını delilidir bu ayetler demişler bakın Yüce Allah'ın şöyle buyurdu gibi innen lezine amenu ve aminus salihati kânet lehum cennetul firdez nuzule Kehf suresindeki iman edenler ve onlar diyor ki ayrı şeydir ve imanların yanında da amel işleyip salih amel işleyenler işte onlar için firdez cennetleri konaklanacak makamlarıdır ayette iman edenler ve salih amelleri işleyenler diye ikiye ayırdı. Yani ameli imandan ve bağlacıyla lafız olarak ayırdı. Keşke kalem olsaydı. Ama kalem yok. Bu da yazarak gösterecektim size. Hayırlısı ama iyi dinleyin. Sanki yazıyormuş gibi böyle artık. Ve bağlacıyla lafız olarak ayırdı. Buradaki va varfi atıf va budur. Ve Ayrılığa dela, dela dediler. Yani mugayere dedikleri böyle. Bu yüzden amel ile iman tamamıyla ayrı şeyler. Buna benzer birçok da ayet vardır diyorlar. Ve ameli imandan kabul etmemeye mürciye fıkası. Bakın bunlar Ebu Hanife ve hocası bunların içerisinde mürciye fıkası olarak geçiyor. Ve onu takip eden mürciyeler e, bu, e, aynı görüşte. Bu şüpheye şöyle cevap verilir. Arapçada atıf vav'u dört şekilde alır. Yani innellezine amenu ve o ve atıf vav'udur ve amilus salihat ve salih ameller. Bu şimdi Arapçada bir kullanışı onun. Şimdi halbuki ay oval buradaki vav ona gitmez. Dört şekilde kullanılır. Bazen bu atfedilen iki şey burada bu e, Salihamenle imanı atıf atfetmiş birbirine. Böyle düşünün. Bu matufla matufun aleyh denilir. Bazen bu atfedilen matufla matufun aleyh dedikleri gibi gerçekten ikisinin de ayrı şeyler, ayrılar delalet ettiğine delildir. Bunlardan bir tanesidir. Dört tanesinden. Bunu kabul ediyoruz biz. Mesela Yüce Allah Allahu Allahüllezî o Allah ki vel ard. semaları ve arzı yarattı. Şimdi Allah semavati vel arz. Sema ve arz. Bak şimdi. Burada sema ve arz iki farklı şey değil mi? Birbiriyle ilişkisi de yok. Demek ki ayrı şeylermiş. Bak bu doğru. Yukarıdaki ayeti ama böyle değil şimdi. Yukarıdaki ayet buradaki gibi kullanımda değil. Bu birincisi. Burada sema ile arz arasında vav girmiş. arasına ayırmış. Göklerle yerler farklı şeyler. Değil mi? Dolayısıyla vav bazen öncesiyle sonrasını farklı şey olarak ayırır. Öncesi ne? Sema. Sonrası arz. Semavati vel arz. İkisi farklı şeyler. Bu konuda ehlü sünnete muhalif olan mürcenin delili bu tip ayetlerdir. Bunu da biz aslında bunu da biz kabul ediyoruz bu kullanımı. Bunda bir sorun yok. Ama ikinci kullanımı var. Bakın bazen val gelir böyle. Öncesiyle sonrasının arasını tamamen ayırmaz. Kur'an'da böyle kullanım da var. Fakat ikisi arasında zorunlu olarak Mutlaazim olarak zorunlu bir şekilde ayrılmaz bir ilişki vardır. Yani vav öncesi ile sonrasının arasında lazım olan gerekli bir ilişki barındırır. Örnek: Ve men yekfur billahi ve melekatihi ve kutubihi ve resulihı ve'l-yevmil ahir. Fakat dalla dalalen ba'id. Ve men yekfur billahi her kim Allah'ı ki kü Allah'a küfrederse, inkar ederse. Ve melaiketihi bak vavla hirde Allah'tan sonra. Ve meleklerini inkar ederse. Ve kutubihi ve kitaplarını inkar ederse. Ve rasulihi, ve resullerini inkar ederse. Ve yevmil ahir ve ahiret gününü inkar ederse. Burada bak her kim Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve hep vavla ayırmış. Gördünüz mü? Atıf vavla. Küfrederse tam bir sapıklıkla sapıtmış olur. Başta ne diyor? Her kim Allah'a küfrederse demekte. Burada Allah'a küfrün arkasından gelen meleklerine ve kitaplarına ve Resullerine günle ahiret küfrederse laflı geliyor arkasında. Sadece Allah'a küfreden kişi Meleklerini, kitaplarını, rasullerine ve ahiret gününe de küfretmiş olur mu? Evet. Olur. Bak arasında bağlantı var mıymış? Zorunlu müte lazım bağlantıdır bu. Birbirinden ayıramıyorsun işte bunu. Gördün mü? Bak bunu e, vav'ın şekilleri de bu. Çünkü melekler, kitaplar, ra, e, melekler kitaplardan, rasullerden ve ahiret gününden haber veren yüce Allah'ın kendisidir. Bu yüzden aralarında zorunlu olarak ayrılmaz bir ilişki vardır. Yüce Allah melekler vasıtasıyla ne yaptı? Kitapları vahiy olarak Rasule gönderdi. Resuller de Allah'ı bize tanıttı ve ahiret gününden sakındırdı. O zaman Allah'a küfür etmek hepsine küfür etmek demektir. Bazen işte bu kullanış bütelelazım kullanımıdır. Yani ne demek? Bu birbirinde zorunlu ilişki var. Farklı şeyler gibi gözükse de zorunlu bir ilişki var. Bazen bu, bu iman meselesindeki ayette bu, bu ve dördüncü şıkta gelecek olana yorulur. Bazen vav gelir. Sıfatlardaki farklılık sebebinden dolayı da bu atf olunur. Mesela fail ve benzeri aynıdır burada. Fakat farklı sıfatlarıyla beraber tekrarlanarak zikredilir. Her atıfta farklı sıfatları gündeme gelir. Örneğin, yüce Allah şöyle vurdu: Sebbi his merabbekel hala. Yüce olan Rabbinin ismini zikret. Ellesi orab ki, halakafesawa. Yarattı ve düzene soktu. Velesi kad darafeda. Takdir etti ve yolu gösterdi. Velesi vaket velesi, velesi akrachel ve Meravi otu yeşilliği çıkardı şimdi yaratıp düzene koyan takdir edip yol gösteren ve topraktan yeşil otu çıkaran Rabbinin adını zücret burada da ne yaptı yaratıp düzene koyan Allah'tır takdir edip yol gösteren Allah'tır yeşil otu çıkaran Allah'tır hepsinde de bu sıfatlar atılınmış kime? tek bir kişiye o da Yüce Allah'a bu işleri yapan farklı zatlar değil hepsinin yapan o. Burada sıfatla alakalı bir atıf. Dördüncüsü ise şimdi at, atfın kullanımlarından sen bir tanesini alırsan da olmuyor. Sen o zaman dört kullanımlarının ihtimaline bakacaksın. <gülüyor> Dördüncüsü ise vav gelir. Ve vavın öncesiyle sonrasının durumu şöyle olur. Öncesi bir bütündür. Sonrası ise o bütünün bir parçasıdır. Yani bir şeyin bazısı olan ba parçasını kendine atfeder. Bura bir seçim kapalı Açayım bak. yüce Allah şöyle buyurdu. Hafizu alassalavat. Namazlarınızı koruyun. Ne yapın? Namazlarınızı devam edin, koruyun, kılın. Ve salatül ustâ ve orta namazımızı. Şimdi namazlarınızı koruyun. Vavla yırdı ve salatül ustâ ve orta namazınızı da koruyun. Namazlarınızı bir bütün mü? <gülüyor> Peki orta namaz ne? <gülüyor> Racih olan görüşe göre, do, yani en çok tercih edilen görüşe göre ikindi namazıdır. Cuma namazı falan diyenler de var. Ama ikindi namazıdır. Şimdi bu namazların içinde ilk namazlarımızı koruyun lafzında orta namaz var mı? Var. Var. Niye bunu şimdi zikretti hüccalla farklı şey mi bu? Demek ki namazlardan farklı şey orta namaz. Diyebilir misin? Diyemiyorsun. Bak, vav wow, böyle de kullanılıyormuş işte. O zaman sen şimdi bu ayeti getirip de bir, hele bir de bir sürü yakın şey naslar varken, harici naslar varken kalkıp tamel imandan değildir diye bu ayetle çürütemezsin. Burada namazları kelimesi cüzlerden parçalardan oluşan genel bir şeyin adı. Araya v'e girmiş sonra namazlardan bir cüz olan orta namazınızı koruyun diye lafız gelmiş bu da namazlardan bir cüzü şimdi tek cüzü orta namaz namazlardandır burada orta namaz namazlardan değil başka bir şeydir denilmez zaten yüce Allah namazlara sadece namazlarınızı koruyun deseydi bunun için ikinci namazı girer ve yeterdi dolayısıyla bazen bir şey bir şeye atfolunur bu da onun önemini vurgulamak için. Burada namazlarınızı konuyun, onun içinden de bir cüz'ü çıkarıyor. Bak dikkatli ha, orta namazınızı. Burada önemini ediyor Üstüne bir vurgu vardır. Mesela biz ne diyoruz? İyyâken âbudu ve iyâken esteyn. Sadece sana ibadet eder, sadece sana sığınırız. Şimdi ve iyâken esteyn. Vavlu atıf var. Sadece sana ibadet ederiz, Sadece sana sığınırız. Sığınmak ibadet mi? Peki yüce Allah zaten başta zaten sadece sana ibadet ederiz diyor. Neden sığınma bunun içine girer? Orada sığınmayı çıkarmış bak. Ama sığınmakla ibadet farklı şeyler değil. İkisi de ibadet. Ama ibadetin içinden sığınma cüzünü çıkarmış sana ne yapıyor? Demek ki orada bir müşkilat var. Özellikle sığınmayı bayağı Ayetin birinci lafzı yalnız sana ibadet ederiz şeklinde. Halbuki ibadet kelimesi umum genel bir kelime. Ayetin ikinci lafzı yalnız serdilen yardım isteriz. Sana sığınırız. İlk lafız olan ibadet kelimesinin bir cüzü. Namaz, oruç, zekat, sığınma, korkma gibi böyle bir cüz. Bir sürü cüzü var ibadetin değil mi? Yani ibadet etme umum bir kelime. Yardım istemek ibadetten bir cüz parça aslında ayet yalnızca senden yardım isteriz lafsı kullanılmadan sadece sana ibadet ederiz şeklinde olsaydı yine yeterli olurdu. Çünkü yardım istemek zaten, zaten ibadet kelimesinin içerisinde olan bir şey. Fakat Allah azze ve celle burada bir murad istiyor ve bize yardım isteme konusunda demek ki bir arıza bir müşkilat var özellikle sığınma Allah'tan başkasına. Dolayısıyla bu cüzü çıkartıyor içerisinden birbiriyle bağlantılı birbiriyle alakalı olan bir cüzünü çıkartıyor ve önemine vurguluyor. Burada ehemniyet var. Demek ki birileri kabirlerden yardım isteyecek. Şeyhlerinden medet umacak. Böylece şirk koşmaya doğru gidecek. İşte şirk e, koşacak ve Yüce Allah burada özel vurgu yapıp insanlara bunu vurguluyor. Cüzlerden parçalardan oluşan bir şeyi zikretti bize. Sonra arkasında vav koydu ve o atı farfini koyuyorsun. Sonra da cüzlerden parçalardan oluşan o şeyin bir cüzünü arkasından getiriyor. İman edin salih amel işte. İman salih amel. Salih ameli niye vurguluyor da? İmandan ayrı bir şey değil o işte. Ona orada özel vurgu var. Anlatabiliyor muyum? Mesela Yüce Allah şöyle buyuruyor ve iz ahaz da buna birkaç böyle çok örnek veriyorum ki anlaşılsın hem Kur'an'daki e, bu atıf meselesindeki e, Kur'anı çok çok devamlı okuduğunuzda karşınıza çıktığında böyle anlarsınız ve iz ahaz da minen nebi yine misakahum. Hani biz o vaktki nebilerden misak almıştık onları ve minke ve senden de aldık ve min Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa Meryem ve ahazna minhum misaken valiza hani biz Nebilerden onların misakını almıştık ve senden ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa Meryem'den de biz ne yaptık? misak aldık burada Nebilerden biz misak aldık kelimesi bütün bir kelime değil mi? cüzlerden oluşuyor Genel bir isim bütün nebiler bunun içine giriyor. Araya vav girdi. Biz nebilerden Minsa aldık ve minke. Araya vav girdi ve sonra senden de aldık. Peki sen burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebilerden bir cüz olan ve senden ve Nuh'tan, İbrahim ve Musa, Musa ve İsa evli Meryem'den lafzı geliyor arkasından. Burada senden derken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kast ediyor. Nuh, İbrahim, Musa ve İsa adnü Meryem, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Bunlar nebilerden değil mi? Neden biz nebilerden misak aldık deyince bunları ayrıca zikrediyor? Şimdi bunlar nebi değil diyebilir misin? Bak nebiler farklı şeymiş. Denilir mi? Denilmez. İşte burada vav ile ayırdı diye nebilerden saymamazlık yapamayız. Bu soru abes olur. Zaten Yüce Allah nebiler deseydi yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte İbrahim aleyhisselam, Musa, İsa abdü Meryem bunlar da onun içine giriyordu. Ama neden burada ayrıca zikretti? Bunu düşünün şimdi neden ayrıca vurguluyor? Demek ki bazen araya vav girebiliyor. Tamamıyla ayır, ayırması da gerekmiyormuş. İman salih amel araya vav girer tamamıyla bunlar farklı şeyler demek manasına gelmiyormuş. Bütün olan şeye ne yapıyormuş? Atf unutmuş. Bu da önemini vurgulamak içindir bunu. Yüce Allah bunu böyle kullanmış bu üslubu. Burada ehemniyet ne? Ulu azam peygamberler 5 tanedir bakın. Kur'an'da iki yerde gelir bu. Burada 5 tane ulu azam nebilere vurgu vardır. Değil mi? Ehli sünnet tinişmasına göre en faziletli zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra İbrahim aleyhisselam'dır. Sonra sırasıyla gelir. Şimdi burada ulul azam 5 peygamberi özellikle nebilerin içerisinden vurguluyor. Ya yani bu bir üsluptur. Bir örnek daha verelim. yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve men kana aduven lillahi ve melaiketi ve resulihi ve Cibril ve Mikael fe inne Allahu lil kafirin. Her kim Allah'a ve meleklerine ve Resullerine ve Cibril'e ve Mikaile düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır. Burada meleklerine kelimesi bakın her kim Allah'a ve meleklerine diyor değil mi düşmanlık ederse. Melekler kelimesi bir bütün bunu alıyoruz şimdi. Şimdi o bütünü bunun cüzleriyle atfedecek. Diyor ki ondan sonra cüzlerden parçalardan ayrılan bir isimse bu. Bütün melekler bunun içine girer. Meleklerden sonra vav geliyor. Ve sonra meleklerden bir cüz olan Cebrail ve Mikail'i de söylüyor. Ve Cibril'e ve Mikail'e. Şimdi Mikail, Cebrail melek değil mi? Niye ayrıca zikretti bunlar o zaman? Burada Cibril ve Mikail meleklerdendir. Burada meleklerden değildir denmez. Burada vav ile ayrıldı diye meleklerden sayılmamazlık olmaz. Bu soru abes bir soru olur. Zaten Yüce Allah meleklerden de deseydi, biz e, meleklere, meleklerine düşmanlık ederse deseydi, Cebrail ve Mikail'e de düşmanlık kastedilir. Ama ayrıca onların ikisine bir şey varsa, burada Hıristiyanlığın bir... Hristiyan Yahudi ve Hıristiyanların melek düşmanlığı var zaten. Onlara bir vurgu var bakın burada. Ha, demek ki bazen araya bir vav girdiğinde tamamıyla ayrılığı gerektirmiyormuş. Dolayısıyla bazen cüz bütün olan şeye atvolunur. Cüz ne? Cebrail, Mikail. Bütün olanı atvolundu meleklere. Bu da önemi vurgulamak içindir. Görüldüğü gibi Arapçada atıf vavu dört şekilde geliyor. Fakat mürciye fukası bunun birincisini alıyor. Halbuki bu yanlış. Ve o ayeti getirerek birincisiymiş birincisiyle bunu şerh ediyor. Burada ihtimal dördünden birisidir bakın. İhtimal hukuku bulduğunda istidlal batıl olur. Diğer delili araman gerekir o zaman senin. Diğer delillerse az önce geçtiği gibi harici deliller Yüce Allah'ın amele yönelik namazı iman dediği ve benzeri birçok naslar vardı. Daha önce geçti. Doğru mu? Bu delilleri araman gerekir. Buradaki vav illaki tamamıyla ayrılığı gerektirmez. Mürciyenin deli, getirdiği delil neydi? İnnel lezine amel vavmurussalihat. Ey iman edenler ve salih amel işleyenler. Demek ki bak iman edenler başkaymış ve salih ameller amel başkaymış deyip iman amelden farklıdır diye delil getiriyorlar bu ayet. Halbuki burada salih amellere vurgu var imandan farklı bir şey değildir. Bunu öğrendik zaten biz. Burada vav girdiğinde tamamıyla ayrılığı gerektirmez. Dolayısıyla bazen cüz bütün olanı atfolur. Bu da önemi vurgulamak içindir. Bak döne dene aynı şeyleri söylüyorum kafaya girsin diye. Birinci de Birincisi neydi bizim şeylerimizde? Bu anlattıklarımız içerisinde bu vavlardan hangisiydi birinci? Dört şekilde kullanıyordu. Bazen tamamen ayrılığı ifade eder. Birincisinde tamamen ayrılıktır. Bizim inancımıza göre, itikadımıza göre bu mümkün değil. Neden? Çünkü amelin imandan olduğuna dair harici deliller var. Bunu alamayız. Üçüncüsü sıfatların aktı bu da mümkün değildir. Çünkü bu sıfatın sıfatlara verilen ab. Allah Azze ve Celle ellezih halaka sevvar o ki böyle yaptı o şöyle yaptı diye ikincisiyle dördüncüsüne gelelim bunlar da bizim dediğimizdir ikincisine vav gelir fakat öncesi sonrasının arasını ayırmaz yani vavun öncesi sonrası arasında lazım olan bir ilişki vardır Allah'ı inkar ettin mi meleklerin de otomatik rasulların da kitapların da inkar etmiş olursun böyle bir lazım var o zaman ameli saymadığın zaman imanı da iptal etmiş olursun bak o ayetle İşte bu bizim aldıklarımızdan bundan dolayı iman ile amel arasında zorunlu bir ilişki vardır dördüncü vav kullanımı şeklinde ise vav gelir bir şey bir şeye at olunmuş olur bu da onun önemini vurgulamak için iman edenler ve salih ameller işte ve salih amelleri imanından çıkarıp özellikle vurguluyor melek nebilerin içerisinden 5 ulul azam peygamberi vurguladığı gibi o zaman amel imanın içinden çıkar ama Yüce Allah'a ölüminden dolayı ayrı bir vurgu yapmış demektedir bu ayeti kerimede. Peki ikinci olmuyor mu? İkinci olan da bu sıfatlarla alakalı olduğu için olmuyor. Alakalı olan değil olan. Diyorsun ya iptal ediyor. Tamam o ikisini dedik zaten. O ikisi bizim şeyimiz. Yani her halükarda o ikisi bizim dediğimize çıkıyor ve Dolayısıyla o ikisini alınmak zorunda zaten. E, dört kullanım var alapçada. Bunun da e, birini böyle cımbızda alıp da sunamazsın Mürciye'nin yaptığı gibi. İlla ayrılığı ifade etti dersen vava vavun e, dört kullanış şekli varmış. Bununla sınırlayamazsın sen vavun. O zaman o ikisi de var dersin. Incelersin ve Meseleyi daha güzel ortaya çıkarsın. ettiğine vermiş olursun en azından. Bu şüphenin giderilme yoludur. Halbuki bizim için nasları yetiyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Karşımıza çıkarsa şüphe, iyi giderme bağ bundan. Yani niyetimiz tabii burada hani biraz daha ilmi olarak meseleleri irdelem, açmak. Yoksa Amin Uymandandır, ayetleri, hadisler okuruz, yaparız dersini bitiririz. Bu birinci şüphe. Mürjiyenin haricilerine de getirdiği bir şüphe var. Mürciye'nin getirdiği ikinci şüphelerden biri de Yüce Allah kitabında müminlere şöyle hitap ediyor. Diyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İza kuntum ile salati Namaza kalkacağınız vakit Faksilü vucuhakum Yüzlerinizi yıkayın. Sonra işte ellerinizi yedirseklere kadar yıkayın falan diye abdesti anlatıyor. Burada namaz amelinden önce ne dedi? Namaza kalkacağınız vakit. Bunu söylemeden önce ne dedi? Ey iman, Ey iman edenler. Bak. Yüce Allah yine şöyle buyurdu. Dikkat edin. Ya eyyuhellezine amenu irka'u vasçudu ve abudu rabbukum Saf'alul hayra la'allakum tuflihun. Ey iman edenler rükû edin, secde edin, secde edin ve kulluk Rabbinize. Rabbinize ibadet edin. Bu ayetlerden dolayı yüce Allah ibadet, namaz, rükû ve secde bakın ibadet rükû edin, secde edin, ibadet edin. Bunlardan önce neyi söyledi? Ey iman edenler. Bu ayetlerden dolayı Yüce Allah ibadet, namaz, rükû, secde ve benzeri amellerin vücubiyetinden önce vacipliğini kırıyor ya şimdi bize. O zaman vacip oluyor bak. Allah emretti. Rükû edin, secde edin yani namaz kılın, ibadet edin. Bu o zaman vacip oldu. Ama bundan önce ne dedi? Ey iman edenler. Aa bak. Ameli emretmeden önce zaten iman edenler dedi. Demek ki amel imandan değil. Bak iman edenler diyor. İman sıfatını almadı. Bak bu şüphe. Bunu getirdi mi abi? Problem var burada. Mürcenin delilleri bunlar. Ey iman edenler diye hitap etmiştir şimdi. Yani amelden önce iman ile hitap etmiş. Onlardan iman ismini almamış, kaldırmamış. Bu da amel olmadan iman olacağına bak delildir diyor. Çünkü zaten bunu emretmeden önce onlar müminmiş bak diyor. Bu şüpheye biz deriz ki Yüce Allah bu amelleri zaten vacip kılmadan önce ey iman edenler diye hitap etmişti zaten. Biz de bunu söylüyoruz. Mesela ameller vacip olmadan önce din dinden, ameller vacip olmadan önce dinden değildi. İmandan değildi. İslam dininden değildi mesela namaz vacip olmadan önce değil mi? değil değildi o zaman otomatikman Yüce Allah bir ameli farz kılmadan önce bir insan o ameli yapmış olsa biz ne deriz? mesela bir ameli vacip kılmadı indirmedi vahiy onu da kalktı birisi yaptı biz o ibadete de tanımıyoruz. Bir deriz değil mi? O da öyle bir şey olurdu. Bidat işliyorsun derdi. Neden? Çünkü o amel hala dinde yok. O da ondandır. Ama o zaman bir süre ey iman edenler diye söylemişti zaten inşallah Namazın farziyeti gelmeden önce. Şimdi Ebu Ubeyd Kasım İbni kitabı kitab İman kitabında orada diyor ki, şu an aklımda kaldığı kadar söyleyeyim. Namaz, oruç, zekat, Farz olunmadan önce onlar zaten iman etmişti. Onlar namaz farz olunduğunda namaza da iman ettiler. Zekat farz olunduğunda zekata da iman ettiler. Oruç farz olunduğunda oruca da iman ettiler. Bu cümleleri söylüyor bakın. Yani Yüce Allah bu amelleri vacip kılmadan önce onlara zaten iman etmişti deniliyor. Zaten onlarda kalbi ameller de vardı. Zahiri amellerin dışında değil mi? Bu ameller Allah tarafından vacip kılınmadan önce iman imanın kendisinden değildi. Ama onlara iman edenlerdi çünkü imanın kendisinden olsaydı namaz kılmadan önce böyle bir şey denmezdi. O zaman emredilmediği için onlarda ne emredildiyse ona iman ettikleri için müminler. Anlaşılabiliyor mu bırası? Tevhid ve benzeri meseleler ile emin olundukları şeyler o zaman emrolunmuşlardı tevhidle değil mi? O zaman onlara iman ediyorlardı işte. Ve onların müminiydiler. Ve Yüce Allah'ta en iman edenler derken onları kastediyordu. Sonra namazı iman etti. Şey bu vacip kıldı. Ancak ameller farz olunduktan sonra bu ameller gelip de farz olunduktan sonra Terk edilirse mümin olarak kabul edilmezler cüzlerine göre. 70 küsur cüzüne göre. Bütününü kabul etmezsen yine mümin olarak kabul edilmez. Zaten zahiri ameller tek tek vacip olmadan önce de kalbi ameller de vardı sonuçta. Burası da böyle yani onu oradan öyle getirip de böyle akıl karıştırmanın da bir anlamı yok. Üçüncü şüphe ise bu da haricilerin şüphesi bu amel-iman ilişkisine dair. Hariciler diyor ki iman Allah'ın farz kıldığı her şeyin ismidir diyor. Şimdi hariciler de sınıf sınıf ama bir sınıfı da böyle yani bazı sınıfları. İman Allah'ın farz kıldığı her şeyin ismidir. Ancak tek bir şeydir ve bazı cüzlerinin zahil olmasıyla bazı cüzler vardır ufak tefek bunlar bile zahil olmasıyla tamamı yok olur. Bu iddialarında şöyle diyorlar. Bir kayda çıkarıyorlar kendi şeylerine göre. Terkip olunmuş. Şimdi imanda terkip terkip ya. Yani. Terkip olunmuş bir hakikat varsa cüzlerden bir kısmının ortadan kalkmasıyla bu terkibin şimdi 30 terkip var burada. 5 terkip var. Bunlardan bir cüzü kalktı mı o 5 sıfatı bozulur. Dolayısıyla cüzlerden bir tanesinin kalkmasıyla yok olup gider diyorlar. Demek ki cüzlerden oluşmuş terkip halinde bir hakikat varsa ortada, o terkibin bir cüzü kayboldu mu yok olur gider. Bu haricilerin iddialarındandır. İşte iman da cüzlerden oluşmuş terkip halinde bir hakikattır. Doğru cüzlerden oluşmuş. O zaman bir kısmının yok olmasıyla tamamı da yok olur gider diyorlar. Örneğin mesela, Suyu getiriyorlar. Su ne demiştik daha önce? H2O değil mi? hidrojen oksijen. Bunlardan biri gitti mi su özelliği de gider. Gerçekten öyledir. Tuz mesela. Klor ve sodyumdan oluşuyor. Bir terkibi gitti mi sodyum, tuz muz kalmaz. Zain olur gider. Şimdi bizde cevap olarak diyoruz ki burada eğer cüz mutlak kalp değil azalar olmazsa olmaz bu cinsiyle cinsi dediğimiz o üçlüsünü kast ediyorsa bu doğrudur. Biri gitti mi iman gider. Fakat azaların bir cüzü yoldan bir taşı çekmek gibi olursa bu cüze göre değerlenir ve imanın zahil olmaz burada. Bunu haricilerin bir kısmı da böyle diyor. Terkibatlar o zaman farklı farklıdır. Burada terkibatların cüz, cüzü olsa yok olmaz veya kalmaya devam ederler bazı terkibatların cüzü yok olsa zahil olur bazı terkibatlarda bir cüzü yok olsa devam eder bozulmaz bazı terkibatlarda bir cüzü olsa tuz gibi su gibi yok olur bazı cüzü yok olsa zahil olmaz örneğin namaz namaz da terkibitten oluşan bir ibadettir selamdan şey tekbirden selama kadar bir sürü cüzleri var değil mi Fa namazda tekbirle Fatiha arasında bir dua var mesela subhaneke okumasan bir şey olmaz bozuldu mu şimdi komple namaz yüzüne göre değerlendiriyor e, şimdi e, e, subhanallah aklıma gelmiyor e, ortasından geliyor duası o, Allahümme bayit beynah hatayaya diye başlayan bir dua var. Kema baatte minel meşrikü vel Ey Allahım benim günahlarımı hatalarımı benimle günahlarımla hatalarının arasına ayır. Doğuyla batının arasına ayırdığın gibi. Diye başlıyor. Allahümme nakdini diye devam ediyor. Benim işte günahlarımı işte kar dolu suyuyla yıka diye. Şimdi bunu okumazsan ki Ebu Hureyre'den diyor ayet var okumamış ne okuyorsun ne Allah'ın basılı bana da söylüyor bunu bak okumamış burada bir bozukluk yok ama Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur bak bu ne yaptı namazı iptal etti e tabi burada da Fatiha'yı ezbere bilmeyen kişi müstesnadır haricilerin sorunu ise burada hangi cüz nedir İmanın neresindedir? Onu yerinde incelememeden kaynaklanır. Bu da haricilerin şüpheleridir. Bu şüphe de zaten en şey basit olan şüphelerden biri. Bu da e, konuyla alakalı olduğu için e, açıklamakta fayda var. Kaç dakika oldu? Yarım saat oldu. Tamam, bunu devam edelim. <gülüyor> Şimdi Bize bu üçlü merhaleyi Biz öğrendik değil mi? Kalp Allah tasdiklilikler Gelen haberler Emir ve nehiler Emir yönüyle nehi yönüyle olsun Bu üçlünün Kalp, dil, azay üçlüsünün Hangisiyle alakalı? Biriyle mi alakalı? Sade kalple yoksa ikisiyle mi? Yoksa komple üçlüleme alakalıdır. Bunu yerine göre bilmemiz gerekir. Çünkü bazı emirler üçüyle de alakalı olmuyor. Bize arz edilen haber yani emir ve yasak kalp ve dil olan, kalp dil ağza olan üçlünün hangisiyle alakalı? Bizim buna dikkat etmemiz gerekir. Yani bu üçlü tavsikin hangisiyle alakalı? Biriyle mi, ikisiyle mi, üçüyle mi? Bunu bilmek zorundayız. Çünkü bazen bunların aksini delil getirip bazen mürciliğe bazen de hariciliğe düşebiliyor bilir insan. Örnek yemin etme meselesi. Yemin dil ve kalp ile alakalıdır. Amel ile alakalı değil. Bazen alışkanlıktan dolayı istem dışı olarak dille söyleyen söylenilen yeminler var değil mi? Mesela adam ekmek Kur'an çarpsın diyor. Ama Allah'tan başkasına yemindir bu. Böyle yemin edilmemesi lazım. Sadece Allah adına yemin edilir. Müslüm'de gelen hadis-i şerifte sahabeler lat üzerine yemin ediyorlar değil mi? Biz şirkten kurtulduk. Bundan dolayı da dilimizin alışkanlığı yüzünden aynen Allah'a yemin olsun. Vallahi dediğimiz gibi lat ve uzaya da yemin olsun diyorduk diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara ne dedi? Kefaret için. La ilahe illallah deyin. Neden? Çünkü alışkanlıktan dolayı için. Kalpte bunun yeri yok aslında. Kalpte tesir etmemiş. Yani kalbi olarak söylemiyor. Dille alışkanlıktan çıkıyor bu. Kalben de söylese o zaman tehlikeli işte. Kalpte bir tesir yok. Dolayısıyla alışkanlık var. Onun için bunların yerini ve zamanını neye göre olduğuna da dikkat etmesi gerektiğini bu yüzden söylüyoruz dille yapılan telaffuzun kalpte olmadığı halde zarar vermediği yerlerden biri de dil alışkanlığı olan yerlermiş normal hayatta kullanılan dilde o kadar çok söylenen musibetler var ki örneğin adam diyor ki şansım yaver gitti bu çok kötü bir söz aslında İslam'da şansa tesadüfe binde bir ihtimal yok sadece dersin ki burada tevafüken böyle oldu Allah takdir etti Allah nasip ettiler. Değil mi? Yine mesela biri 5 dakika önce gelmeseydin adam ölürdü diyor. Kişinin bunu nasıl söylediği çok önemli. Bakın. Hakikaten onun kalbinde 5 dakika önce gelmeseydin ölür mü? itikadı var. Yoksa dille bu artık bir alışkanlık mı girmiş? Varsa bu inanç onu şirke sokar gerçekten böyle bir itikat varsa. Ama dil alışkanlığından bunu söylüyorsa onu düzeltebilir. Tabii bu arıza kişinin kendisiyle alakalı. Bu arızanın ne boyutta olduğunu biz tespit edemiyoruz. Ama sen buna hükmedebilirsin kişi kendisi olarak. Kendi kendine, kalbi olarak da böyle olduğuna itikat ediyorsa onun ayağı kayabilir. Mesela Allah aşkına lafzı. Çok kullanılıyor bizde. Halbuki aşk, Allah'a aşk duyulmaz. Allah'a muhabbet vardır. Aşk kelimesi Allah Azze ve Celle'nin aşk kelimesi insanın insana duyulur. Değil mi? Yani bunu şehevi olarak bir şey barındırır içerisinde. Bu tehlikelidir. Alışkanlık ise böyle değil. Fakat dil ile söylenmesinin alışkanlığı eğer ki tamir edilmesi için gereği yapılmazsa seni sonuçta böyle bir itikada da götürebilir. Tamir etmek için sen itikadi olarak bir şeyler öğrenmiyorsan, kitap sünnete göre nasıl Allah inancı olması lazım, şirk, küfür bunları tek tek şey yapmıyorsan bunun artık bu inanç seni sonuçta böyle bir itikada da götürebilir. Buralara dikkat etmek gerekir. Onun için haberin, emir ve nehi olarak muhteviyatın neyi gerektiriyorsa bu üçlü dediğimiz tasdikin kalp, dil, azarlarla tasdikin birisiyle mi alakalı, ikisiyle mi alakalı, üçüyle mi alakalı bu bizim için önemli. Kalpte olduğu halde dildeki aksi söylenmesine de örnek var mesela. Tahmin de yanlış mı? Tahmin cüz cüzlere ayrılır. Var onun şeyi. E, o kava durumu tahmini Şimdi o bir ilimse e, gaybın içerisine girmiyor. Ustayının böyle sözleri var. Onun zaten belli yani nasıl gideceği, nasıl geleceği. O bir e, fen olduğu için, o fenne göre, göre, o fenle göre yapılan tahminde bir problem yok. Her tahmin mi ya? Şey. İşte hava durumu o fen şey. fen olduğu için. Ama öteki türlü Mesela, şu şöyle olacak, bu ol, böyle olacak diye edelim. hiçbir şeyi bunu tahmin olarak da söylerse bu gaybi haber vermedir, bu tehlikeli. Ama bir fenne dayanı, hava durumu tahmini böyle değil. Bu ayrı durumda Kalpte olduğu halde Dildeki aksi Telaffuzun zarar vermediği yer de var Mesela kalpte var Dildeki aksi telaffuzun zarar vermediği yerler de var Ammar radıyallahu anh, ikrah yolu e, olayında olduğu gibi Ammar radıyallahu anh, huyu zorluyorlar değil mi Annesi ve babası gözlerinin önünde öldürülüyor Aynı şey Ammar radıyallahu anh'a öldürme sırası geldiği zaman artık tahammülü bitiyor. Ve dayanamıyor ve yerde zorladıkları için dil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kötü sözler söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de gelip durumu arz edince Resulullah ona bu durumda kalbin nasıl mı diyor. Ammar kalbin mutmeyin diyor. Resulullah ona aynı şeyi tekrar ederlerse söylemekten sakın mı diyor. Ayette de ne diyor? Ben kefere billahi min ba'di imanihi illa man ukrha ve kalbuhu mutma'inun bil imani Her kim imanından sonra Allah'a küfreder, kalbi iman ile mutma'in olduğu halde iken ikraha zorlanan hariç olmak üzere inkarını inkara görtünü açarsa işte Allah'ın gazabı bunlardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Velakin men şeraha bil küfrin sadran fealeyhim gadabun minallahi ve lehum azabun azim. Şimdi burada kalpte mutmainlik olduğu halde kalpte bir mutmainlik var dilde aksi telaffuzu zarar vermediği yerlerden biridir ikrah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanın bunda mutmayın damar radıyallahu Ama dilde ikrah zorlama yaptıkları için Rasullaha iman etmediğini ve daha değilleri da giderek onun için kötü sözler söylediği var. Hatta bazı sahabelerin gizli görevle görevlendirilip Yahudilerin kalesinin içine girip Allah Resulü için kötü söz söylemediğine cevaz verdiği var. Senin hakkında kötü söz söyleyeyim diyor. Söyleyince içeri giriyor kaleye. Girdiğinde öldürüyor. Bu gibi yerler var. Onun için buradaki kalpteki mutmainlik dile zarar vermiyor bakın. Dildeki alışkanlıkta kalbe de tesir etmiyor. Ama sizin bunu tayin ettiğiniz yere kadar artık kişi tayin eder. Onun kalbine sirayet ettiği yerde hakimiyetiniz yoktur. Çünkü şeriatın bize çizdiği çerçeve ile hislerimizin bize gösterdiği yol farklıdır. Katiyetle bu meselelerde hislerle yaklaşılmaz. Bu nasıldır? Mesela Zeyd radıyallahu anh'ın olayında olduğu gibi Sahih-i ve başka hadis kitaplarında Usama bin Zeyd şöyle diyor Resulullah beni bir seriye için cihada gönderdi. Ve ben savaş esnasında bir adama yetiştim o la ilahe illallah dedi bense o elindeki kılıç gibi kargımı ona sapladım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe, ill e, e, la ilahe illallah dediği halde onu öldürdün ha dedi ben ya Resulullah bunu ancak silahtan korktuğu için bu söyledi dedi kalbinden söyleyip söylemediğini bilmek için onun kalbini mi yarrın dedi bakın Cündük bin Beceli hadisinde Usama bin Zeyd Nebi sallallahu aleyhi ve selleme cevaben şöyle diyor Ey Allah'ın Resulü Müslümanlar da çok can yaktı Falan falan kimsenleri öldürdü ve ben ona hücum ettim kılıcı görünce de La ilahe illallah dedi Resulullah kıyamet günü şahit olarak La ilahe illallah kelimesi karşına geldiğinde sen ne yapacaksın Görüldüğü gibi kılıç adamın tam boynuna inecekken La ilahe illallah diyor değil mi Hala da hani benim içimden de o, o geliyor. Adam onu korkudan söyledi gibi. Ama burada bize nas gelmiş. Duygular bir kenara. Senin içinden geçen beş para etmez. Sana Resulullah ne dedi? La ilahe illallah diyen birini öldüremiyorsun. Adam la ilahe illallah kelimesini bu sözü gerçekten... bu sözü gerçekten korkudan demiş olabilir insanın hisleri mantıklı olarak da böyle düşündüttürebiliyor ama Resulullah diyor ki kalbini mi İşte işte şeriat bize bunun bu yolunu çizdi yani kalbi ile onun Rabbisinin kendisi arasındaki bir olay ama hisler ve mantık bunu bize başka şey anlatıyor korkudan demiş olabilir kişi de onun bu sözü korkudan dediği zanını ağır basıyor doğru mu herkes korku anında la ilahe illallah da diyebilir fakat şeriat bize kalbini mi yardın diyerek meseleye hangi duygularla bakacağımızı tayin ediyor burada Allah Subhanahu teala bize la ilahe illallah kelimesinin önemini değerini kadrini vurguluyor yoksa cahilce öylesine bir söz olarak söylenilmeyi değil o onun ilk söylediği sözdür ve onun bu sözünün üzerinden de fazla bir şey geçmedi la ilahe illallah meselesi hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olunmuştur la ilahe illallah meselesi bakın hem zatî hem de ligayrîdir neymiş la ilahe illallah hem zatî hem ligayrî la ilahe illallah cennete girer denilince bunu insanlar çok şumullü anlıyorlar insanların çoğu bunu Sadece dille söylendiğinde bir kere telaffuz etmekle cennete girilecek diye anlaşılıyor. Bu zatî bir sözdür. Bu sözün gerçekten bir kere söyleyerek cennete girmeye yeter olduğu yer vardır. Ve sadece söylemenin de yetmeyeceği yetmeyeceği ligayrihi dediği yerler de vardır. Bunu kitap ve sünnette gelen delillerle bilinir. Örnek harpte bir adam geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey Allah'ın Resulü önce la ilahe illallah diyeyim harbe mi gireyim sonra harbe gireyim de la ilahe illallah mı diyeyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra diyor ki ilk önce la ilahe illallah de sonra harbe gir. Adam la ilahe illallah deyip harbe giriyor ve orada öldürüyor. Bu dille bir ikrarı var bunun. Resulullah çok az iş yaptı ama çok kazandı diyor ve başka hiçbir iş yapmaya da zaman bulamadı. Bu adam bu sözü işte burada söylemek ona cenneti kazandırıyor bakın. Sadece dille iktidar yetiyor burada. Daha sonra yaşasaydı namaz kılmak zorunda kalacaktı değil mi? Kılmasaydı ona göre hüküm yiyecekti. Ama orada yetti ona. Bunun yettiği yer de varmış zatî olarak. Yetmeyeceği gayri yerler de varmış. Bu sözün gerçekten bir kere söyleyerek cennete girmeye yeter olduğu yer burasıdır. O kişi yaşasaydı namaz kılmak zorundaydı. Mekkeliler de Allah yaratıcıdır, rızık verendir tipinde sözleri var. Bu sözler La İlahe illallah muhteviyatından olan bazı cüzlerdir bakın. Yani Mekkeliler La İlahe İllallah'ın ispat yerine olan iman kısmı vardı onlarda. Rububiyet tevhidine dönük. Ama nefretme yönü La illallah'ın e, nef e, nefretme yönü yoktu onlarda. La ilahe illallah'ın ispat yönü iman, nefi yönü ise tevhiddir. Yani Allah'ı kabul var, rububiyetini kabul ediyor ama Allah'tan başka nefi, diğer ilahları nef etmiyorlar. Onunla beraber başka ilahları da bak. İspat yönü var, iman, tevhid yönü yok. Uluhiyet tevhidi yok. Fakat sadece ispat yönü yetmiyormuş. Gördünüz mü? bunun nefi yönü de olması gerekir dolayısıyla iman ve tevhid meselelerinde katiyetle acelecilik yapılmaz bu aceleci kişiliği hataya düşürür meseleyi seçememeyi getirir karşıdaki insana hakkı anlatamama imkansızlığı da verir hislerin mantığımızın bize gösterdiği yol o zaman başkadır ama şeriatın koyduğu çerçeve yolsa başkadır bunları birbirinden ayırt edemeyiz kesinlikle dekfir meselelerinde de bu önemlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bundan sonraki derslerde bakarız. Bakalım ne gelecek.